Merhaba ben Aytaç Timur, Açık Radyo'da Açık Dergi içinde Dünyayı Okumak programında böyle labirent gibi oldu. Hepinize iyi akşamlar, Akif Pamuk'la canlı yayındayız. Merhaba Açık Ayda dinleyicileri. Akif iki tane açık çay koydu geldi, neden bilmiyorum açıp koydu. Bugün konuğumuz yok, bugün bir yazar yok aramızda, bir ilham yok ama bir öykü var, bu öykü üzerine konuşacağız. Akif soracak, ben anlatacağım. E, sen sor, sen yanıtla. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna zahmet edip gelmeseydin o zaman buraya kadar. E, Karbon ayak kakan... izine yazın. E, uzun süredir birlikte program yapamadık. E, bu da o uzun sürenin sonu olsun. Kır ve kent buluşmalarını konuşacağız. E, bu ilhamın nereden çıktığı? Bu bir öykü. İlham Hı. değil, bu bir öykü. Açık çayımızı içerek açık radyoda dünyayı okumakta bu öyküyü konuşalım. Kırkent buluşmaları önemli bir buluşma. Çünkü ne zamandır ekoloji camiasından insanlar İstanbul, İzmir, Ankara ya da bir başka büyük şehri terk edip kıra yerleşiyorlar. Bu kıra yerleşmelerinde ilham olan tabi ta 70'lerin başından hani biraz 60'lara da götürebiliriz ama esas itibariyle 70'lerin başından Avrupa'da ortaya çıkan sonra bütün dünyaya yayılan bu eko yerleşke, eko köy, eko çiftlik gibi tanımlanmaların hepsine girebilecek yerleşkileri kurmak için giden insanlar var. Türkiye'deki ilk örneği Güneşköy. Ankara'da ot başlatıyorlar bu girişimi. Güneşköy hala yaşıyor. Evet. Ama onun dışında girişimler de var. Ve bu girişimlere giden insanlar bir sirkülasyona giriyorlar. Bazısı kılıcı olarak orada yaşamını devam ettiriyor. Yeryüzü Derneği'nin de Adapazarı Pamukova'da böyle bir girişimi var. Yeryüzü Ekoköy diye. Kendisine Ekoköy demeyenler de var. Kolektif diyenler var. Komin diyenler var. Ama var. Hepsinde bir, kendi içinde farklı bir yaklaşımı da var. Bunu da belirtmek lazım değil mi? Yani bunların tabii ki mutlaka var. Nerede birleştirebiliriz? Hani ben ona bakıyorum. Nerede birleştirebiliriz? E bunların tamamı kent soylu. Oraya gidenler. Kentten göçmüşler. Sonra tamamı e, endüstriyel ürünleri sokmuyorlar yerleşkilerine. Hani bunu bazısı çok katı bir şekilde sokmuyor. Bazısı kibarca gelenlere lütfen bunları burada tüketmeyin diyor. Orada olabildiğince ister buna doğal diyelim bunlar hep tartışmalı kavramlar. organik diyelim ekolojik diyelim permakötülkülere uygun diyelim bazıları butik bazıları ticari üretimler yapıyorlar ama burada önemsediğimiz şey bizim bu kır kent buluşmasını organize ederken önemsediğimiz şey kıra gidenlerin oradaki varlıklarını sürdürülebilir kılmak ne yazık ki bazı arkadaşlarımız bu kavramın çok yıpratıldığını düşünüyorlar sürdürülebilir yerine Varlıklarını devam ettirmekte diyebiliriz. Yani çok farklı değil. Ee, kenttekilerin, de, kenttekilerin de bu dayanışma ağına hem tüketici olarak hem üretici olarak katılmalarını sağlamak. Çünkü kentte de üretim yapılıyor. Örneğin bir marangoz atölyesi. Evet. Örneğin kırtasiye malzemeleri. Örneğin defter. Örneğin yayıncılık. Daha bılı, bılı, bılı bir sürü şey. Şimdi biz bir ağ kurabilirsek bu kır ve kentte yaşayanlar arasında bir ağ kurabilirsek bu ağ tüketimini kendi içinde yaparsa kırda yerleşenlerin oradaki göçebe konumlarını terk edip yerleşik hale gelmelerini sağlayabiliriz ve ilham vermelerini sağlayabiliriz. Kenttekilerin de mümkün olduğunca kendilerini endüstriyel ürünlerin dışında bir yaşama imkanı verebiliriz. Ama daha da önemlisi, daha da önemlisi bana kalırsa açık radyonun da işlevlerinden biri zaten bu. Bir sürekli uyanık kalma haline ihtiyacımız var. Çünkü bir bombardıman şeklinde endüstri ilkokul birden başlayarak bizi etkisi altına alıyor. Normalleştiriyor bu, sanki değil mi? Birçok şeyi yani bunun aksinin olamayacağını e, ifade ediyor bir tarafıyla da. Bu normalleşmeyi duvar örmek gibi düşünebiliriz. Evet. Bizim etrafımızı du, bir duvar örüyor. Bu duvar bizim duvarın ötesini görmemizi engelliyor. Kastettiğim bu. Hı hı. Ama bizim tek başına bu duvara bir delik açacak gücümüz yok. Bunu ancak topluluk olarak becerebiliriz. Topluluk olarak becer becerdiğimiz zaman da kırla kenti yan yana getirmemiz gerekiyor. Ne kır tek başına bunda yeterince ilerleyebiliyor, ne kent. O zaman bu güç birliğini sağlayabilir miyiz diye Bergama'da sevgili Oktay Konya'nın yanında yerinde özür dilerim bir buluşma gerçekleştirdik. Buraya çeşitli topluluklar, ilgili bireyler geldiler ve iki gün boyunca oturup bunu konuştuk. Öyle ki bu bir ön metinle duyurulmadı. Gelin şuna katılın gibi duyurulmadı. Tam aksine sadece adı kondu. Birlikte ne yapalım? Kırkent konuşmaları, buluşmaları diye. Ve gelen insanlar orada üstelik gündemin de orada belirlendiği bir buluşmada güzel böyle meyve ağaçlarının asmaların altında iki gün boyunca tartıştık, konuştuk. ...kör düğüm tartışmalar da yapmadık. Gerçekten... ...yaratıcıydı tartışmalar. Ufuk açıcıydı, öğreticiydi. Ve paylaşıma dayalıydı. Çünkü... Bayram içten gelen birinin... ...dünyası deneyimiyle... ...örneğin Sinop'tan gelen bir arkadaş vardı. Onun bilgisi deneyimi çok farklı. Bunların karşılaşması... ...bir sinerji üretebilir mi? Bu üslupla alakalı tabii ki. Evet, orada... Yani permakültürün, permakültürün e, o kültürel karşılaşma alanını sanki bir tarafıyla da inşa etmeye e, çalışma çabası gibi geldi bana. Yani kenar kavramına gönderme yapıyorsun, evet. evet kenar etkisi. Ama tabii bu buluşmalarda böyle permakültür gibi sadece bazı çevrelerin benimsediği yahut organik gibi bazı çevrelerin benimsediği, diğer çevrelerin problemli gördüğü kavramlardan uzak durmaya çalıştık. Çünkü birleştirici olmaya çalıştık. Ayrıştırıcı değil. Bu da dille başlıyor. Bu dille bu özeni gösterdiğiniz zaman topluluklarda da karşılığını buluyor diye düşünüyorum. Ben nitekim buldu da. Orada farklı zihinsel dünyalardan insanlar bu ağa güvenlerini umutlarını vererek ayrıldılar. Ki Eylül'ün 15 16sında ikincisi yapılacak. O nerede böyle mi? Şu anda bu yer tartışması sürüyor çünkü bölge bölge gezilmesi isteniyor bu ağın. ama dünyayı ilgili dinleyiciler mail atarlarsa kesinleştiği zaman ben onlara oradan cevap veririm dünyayı bu tabi herkese açık evet. a herkese açık bu a katılmak içine dahil olmak demek değil sadece fikirleriyle de katılmak demek. O yüzden her gelen insan orada kendi rengini veriyor. Kendi görüşlerini belirtiyor. Ağın be, benim açımdan en önemli tarafı bir kere bir iletişimle başlaması. Staratip yok yani. Yani şöyle düşünüyorum. Biz gerçekten bazı şeylere başlarken çok az konuşuyoruz. Bu derinleşmemizi engelliyor. Derinleşemediğimiz vakitte de ona kısa soluklu oluyorlar. Sen katılıyor musun buna bilmiyorum. Yani elbette orada e, konuşmanın e, aynı deli konuşmak olarak algılıyorum. Yani kavram birlikteliğini sağlamak bir tarafıyla bana şeyi hatırlattı. Yani o köy girişimindeki e, neden katılmak istiyorsun sorusuna verilen yanıtı hatırlattı. E, bir sonuç odaklı olmaması bence bunun bu ağın sonuç odaklı olmaması başlangıçta bir hedefi koyduğunda aslında sonradan katılacak özneler için bireyler için e, tasarlanmış bir e, model olarak e, sunmak anlamına geliyor. Yani de bir sonucunu da birlikte tar tartışıldığı, yolun birlikte örüldüğü e, ...yapı e, tartışmalarını ben nitelikli buluyorum. Çünkü aidiyeti hem yukarıda tutan ama modern anlamdaki aidiyeti de düşük tutarak... E, ...tembellik hakkında barındıran, bir tarafıyla çok daha rahat geçirgen bir e, yapı olarak tasarlamak mümkün. Süreç odaklı olması zaten e, hakikaten e, en önemli özellik herhalde. Orada e, yani tartışıldı mı e, bilmiyorum... Ee, yani bir tarafıyla işte Bergama'da başladığı bütün bölgeleri dolaşacağız dedin mesela. Yani bütün bölgeleri dolaşmak bile e, önemli. Çünkü hepsinin gerçekliği farklı, hepsinin deneyimi farklı. Bir tarafıyla o deneyim paylaşımları da herhalde e, böyle bir şeyin kırkent e, buluşmaları derken sanki e, benim anladığım e, senin aktardığın kadarıyla ortada bir gerilim alanı var ama bu gerilim alanını e, tam tersine başka bir dille daha uzun soluklu bir bir başka bir toplula dönüştürebilir miyiz sorusunun yanıttı bir tarafıyla öyle değil mi? Şimdi senin burada süreçle ilgili söylediğin her şeye katılıyorum ama bu ortak dil oluşturmaya katılmıyorum. Belki temel bir, ilkeler yani ortak bir ortak kas. dil oluşturmak bizi zayıflatacak bir şey. Biz bazı ortak paydalarda buluşmak sadece ama payların farklı olması. Tabii temel ilkeler Fark yani belki. Ağın bazı ilmikleri var ya işte hı hı. bir balık ağını düşünelim. Oralar işlev diye düşünebiliriz. Evet. evet o işlevler ama dört işlev arasında bir genişlik var ve orası biraz belirsiz. E, o, o belirsizlik de yeniliğe imkan tanıyor. Ben bunu seviyorum. O yüzden e, ortak dil, e, zamanla tek dil, tek devlete falan döner diye çok korkuyorum. Onun yerine bir belirsizlik, herkesin farklılığını korunması. Ama işlevde birleşmek. Bu işlevde birleşmeye zaten a, a gelen toplulukların hepsinin aslında ihtiyacı da var. Aslında o işlevi de gerçekleştiriyorlar. Biz biraz daha sıkılaştırabilir miyiz? Biraz daha iletişimden başlayarak yapabilir miyiz? Örneğin ihtiyaçlarımızı birbirimize aktarabilir miyiz ve ihtiyaçlarımıza göre üretimimizi dönüştürebilir miyiz? Buradan takas ekonomisi yürür mü? İstersen Kimsenin senin başını çok ağrıtmadan takassek kötü girmeden bir dar aldım e, <gülüyor> ben orada. <gülüyor> Peki bir şarkı arası verelim, verelim. Çayını bitir şarkı Aç Açık, çay. <gülüyor> Açık çayını. E, Light of Babylon'a kulak vereceğiz. E, Bursa busa ufak tefek taşları diyor. Babilon'dan dinledik bursın ufak tefik taşları sevvil çıkardığı dinleyişleri dünya okumakta ay taşla e, 40kent buluşmaları e, sohbetine devam ediyoruz Burada takas ekonomisi dedim ama sıkma beni dedim burada ihtiyaçlar ortak ihtiyaçlardan bahsettik en son buradaki e, temel ortak ihtiyaç nedir Kırdakiler için ayrı kentlekler için ayrı Şimdi dünyada trendler var. Bir şey trend olduğu zaman ana akım ona hücum ediyor. Ben hiç unutmam böyle ya, trekkinglere gitmeye başladık. Çadırlar, sırt çantaları, mataralar, önce böyle kamping alanları, sonra daha ıssız, tuvaleti, duşu olmayan yerler, çitlenmemiş yerler. Bir gün oturuyoruz böyle ateş başında. Ya, baktık ki bize sattıkları her şey plastik. Gerçekten bir dumur olmuştuk o zaman. Anladık ki bu da trend olmuş. Biz de onun tüketicisi olmuşuz. Ekolojik yerleşkeler de deminki sözümsaklı adına başka bir şey de diyebilir insanlar. Kolektifler, komünler, her, hepsi. Bir ara bir modaydı hakikaten. Gönüllüler dolup dolup taşıyordu. Şimdi bu geçti. Şimdi Bu geçince daha rafine bir kitle gelmeye başladı. Rafineden kastım ne? Ne istediğini bilen biraz bu konuda derinleşmiş. Sonra okumuş yazmış. Çok ilginç bir şekilde kentten kıra kendini taşımak için önce okumak gerekiyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Deneyim öncesi okumak gerekiyor. Okumadan bu yola çıkamazsınız. En fazla bir hafta kalıp geri dönersiniz. Bilmiyorum. Yani genelleme yapmayalım. Öyle insanlar da olabilir. Ama okumak gerekir. Şimdi okuyup geldiği zaman orada çünkü bunlarda arkadaşlar televizyon yok hiçbirinde. Akşam oturup sohbet ediyorsunuz. Bu sohbetlerin geyik tarafı da var. Olacak tabii. Eğlenecek insanlar. Ama düşünme tarafı da var. Yahut gündüz yaratıcı tarafları da var. Bahçeyle ilgilenmek tarafı da var. Bir ekolojik yapı inşa etme tarafı da var. Sorun çözme tarafı da var. Yani ben hiç hayatımda mimarlığın meyesinden anlamam. Saman balyasından ev yapıp üstüne kerpiç sıva işiyle uğraştım. Bu olur mu dediler. Ev 5-6 yıldır ayakta. Gidip kalıyoruz. Ben de şaşırıyorum. Bir tane mimar yok, bir tane inşaat mühendisi yok, ev ayakta. Bir bostanı böyle, bir serası böyle, bir arı kovanı böyle, şusu böyle, busu böyle. Bizde arı kovanı da yani olanlar için söylüyorum. Bu, bu deneyime dokunduğunuz zaman, sadece bu deneyimi deneyim düzeyinde bıraktığınız zaman, evet şenlikli, huzur verici, melatonin salgılayıcı, ama biraz üzerine düşünmeye başladığınız zaman bir kere anti-endüstriyel. Evet. Şimdi bu çok önemli bir şey. Anti-endüstriyel. Endüstriyel deyince fabrika bacasını anlamıyorum ben. Okulu anlıyorum örneğin. İlkokul biri anlıyorum. Öğretmeni, müdürü, teneffüsü 40 dakika dersiyle. Şimdi siz okuyup gittiğiniz zaman yani İvan İlçe okudunuz şenlikli toplum. Bunu okuyup gittiğiniz zaman Anlatabiliyor muyum? Artık orada bahçeye de başka gözle bakıyorsunuz. O eve de başka gözle bakıyorsunuz. Bir e, e, yapı bozum var burada. Bu yapı bozuma dahil olduğunuz zaman e, arkasından bir de yapı üretmeniz gerekiyor. Bu kırk kent buluşmalarında benim umudum işte bu yapının üretilebilmesi. Çünkü bunu ne bir topluluk tek başına üretebilir? Üretsiz de zaten çok öznel ve yerel bir deneyim olur. Ne de birkaç topluluk. Hatta ne de sadece Türkiye'nin içinde. Zaten daha ben ilk buluşmada buna dünyanın neresinde olursa olsun bu deneyime karışmış insanları katmayı da önerdim. Çünkü coğrafi farklılıkların getirdiği kenar etkisinin zenginliği bambaşka oluyor Akif. Evet. Örneğin biz kerpiç sıva yaparken Suyun banyo gibi, mutfak gibi yerlerde kerpiçe ve içindeki samana zarar vermemesi için ne yapabiliriz diye düşünürken Fas'tan gelen bir gönüllü Tadelak diye bir formül gösterdi bize. Topu topu kerpiç sıvanın içine biraz mermer tozu attık. Birdenbire o zemin su geçirmez hale geldi. Neden? Fas'tan bize bir gönüllü gelmişti. İsveç'ten gelen bir gönüllü ise bize öz disiplini anlattı. Bunu hatırlattı. O yüzden her deneyim kıymetli ve farklı coğrafyalara iletişim kurmak bir de özgüven getiriyor insana. Bir tarafı da derinleşiyor. Yani şey derinleşiyor. E, tartışma derinleşiyor. Oradaki deneyimi e, karşılaştırma alanına sahip oluyorsun. Çünkü deneyim demek bir tarafıyla ile... Yani başta sözünü ettiğin o endüstriyelin karşılığı e, benim için en azından e, kendine ait olan e, ev yapımı, home, e, homemade tadı yani kendinin ürettiği, yabancılaşmadığın ürettiğin bir şey demek. Deneyim olduğunda onu sen kendin üretmiş oluyorsun. Yani daha rafine bir e, deneyimlenmiş bir bilgi, daha rafine e, konvansiyon olmayan bir bilgi ve stereotiplerden bağımsız olarak İzatı yaşayıp ürettiğin bir şey. Bunların karşılaşmanı elbette bütün o süreci de derinleştirecek. Burada e, uluslararası tarafı e, elbette e, farklı açılımlara e, olanak sağlayacaktır. Diğer taraftan e, kentliden ne bekleniyor? Kırdık insanlar için. Bir kere kent tabii ki tüketim toplumunun merkezi. de bir şekilde bu tüketim Toplum içerisinde bir özne. O zaman tüketiminin yönünü değiştirebilir. Nitekim biz İstanbul'da 8 yıldır gıda toplulukları içinde aktif biliyorsun çaba evet. gösteriyoruz. Markete gitmiyoruz. Sloganımız da var. hale markete mi gidiyorsunuz diye. Bu gıda toplulukları yer yer koplara dönüştü. Bunlarla da koplarla gıda toplulukları hep beraber gıda çalıştayları yapıyoruz. Bir kere gıdamızdan başlayarak tüketimimizi kırdaki bu arkadaşlardan yüzde yüz temin etmenin yollarını arıyoruz. Bu kolay iş değil. değil. Kolay iş değil. E, emek gerektiriyor. Ve bir sürekli dikkat hali. Bunu kavramsallaştıramıyorum. Bir sürekli dikkat hali gerektiriyor. Sürekli birinin dürtmesi gerekiyor seni. Çünkü konfor çeliyor. Marketten gidip alışveriş yapmak çok konforlu bir şey. Şöyle konforlu bir şey. Hiç düşünmenize gerek yok. Zaten var. Gerçekten hiç düşünmenize gerek yok. Bu anlamda konforu kullanıyorum yani. Şunu bilemiyorum. Ama gıda topluluğundan alışveriş yapmanız için düşünmeniz gerekiyor. Hangi gün, hangi saatimi <gülüyor> ayırıp oraya gideceğim? tut değil mi? Bunu kim öğretti? Senin zidinin direkt bunu çıkartması da çok ilginç. Ben onu kastetmedim tabii. Ben bu domatesi benim için kim üretti? Bu nohut bana hangi kilometreden geliyor? E, bu üretilirken bir sömürü var mı arkasında? Bu bir hayvan sömürüsü, bir emek sömürüsü. Bunları kastetmiştim. Yok bu da bunun bir parçası. <gülüyor> bunun bir tık ötesi de var Tabii. Yavaş yani, yavaş. Toparlayalım Topar Yavaş yavaş to peki. Toparlayalım mı? E Burada kırkent buluşmalarını mail adresinde, Twitter hesabımızdan paylaşalım. Önümüzdeki hafta Dünya Yokuşmak et mail atılırsa gelebilir. Bu arada ben bir şey daha ekleyeyim müsaade edersen. Olur mu? Tabi. Vaktimiz var mı? Bir şey daha ekleyelim mi? Buyur lütfen. Kırkent buluşmaları devam edecek ve katılıma açık. O yüzden. İkinci buluşma için tasarlanan yeri zaten duyuracağız. Üçüncü buluşma Ekim'in sonunda Antalya'da oluyor. Şey, özür dilerim, Olimposta oluyor. Antalya Olimposta oluyor. Ve O gittiğimiz değişik coğrafyalarda mevcut topluluklar, mevcut üretim yapan insanlar, zaten bizim gıda topluluğumuzdan tanışık olduğumuz insanlar, kolektifler, komünler hepsi davetli buraya. Buradan bizim sesimizi duyarak ben de katılmak istiyorum diyenlere de açık. O yüzden kimse çekinmesin. Gelsin beraber tartışalım, konuşalım, tanışalım. Çünkü Ankara'sında, İzmir'inde, Antalya'sında, genel olarak Ege'sinde zaten çok yoğun olarak var. Ama bu yeterli değil. Bunun İç Anadolu'da olması gerekiyor, diğer yerlerde de olması gerekiyor, Karadeniz'e taşınması gerekiyor. Bu da birlikte yaparak olacak. Herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkürler Aytaç. Sevgili Açık Adli dinleyicileri, Dünya'yı Okumak'ta e, Kırva Kent, Kent buluşmalarının sesine kulak verin lütfen. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. iyi haftalar. Herkese iyi haftalar. Ben Aytaç Dumur. İyi hafta geçirmenizi ve güzel bir arkasından tatil girmenizi temenni ediyorum. Dünyayı Okumak